Merhaba, hafta sonunu protesto ile geçirdik yine. Benim de katılarak bir ağaç evlat edindiğim etkinlikte Taksim'de yapılması planlanan betonlaşma projesi protesto edildi. Daha iyi bir proje, daha iyi bir Taksim, daha iyi bir gelecek yazılı pankart açan grup adına konuşan Mimar Korhan Gümüş, Taksim meydanı için planlanan projenin 30 yıl öncesinde de tasarlandığını, ancak uzmanlar, sanatçılar ve tasarımcıların girişimiyle kent yönetiminin projenin uygulanmaması için ikna edildiğini söyledi. Gümüş, bu proje Taksim'i ruhsuz bir beton çölüne çevirecek, yapılırsa bir daha geri dönüşü olmayacak dedi. Ağaç evlat edilenler arasında İstanbul Milletvekilleri Şafak Pavey ve Melda Onur, gazeteci Banu Güven, yazar Murat Belge, sanatçılar Hale Soygazi, Lale Mansur, Necat Yavaşoğulları, Zeynep Tambay, Şebnem Dönmez ve Harun Tekin'de vardı. Arjantin'de yeni terör yasasının ilk kurbanları maden aramalarını protesto edenler oldu. Viyanet'in haberine göre geçtiğimiz ay yürürlüğe giren anti-terör yasası nedeniyle Katamarca eyaletinde yeni maden aramalarını protesto etmek için yol kesen kişilerden 15'i gözaltına alındı. Daha sonra ise 9'u terör fiili işlemekten tutuklandı. Arjantin'de terörle mücadele yasası böylelikle ilk kurbanlarını almış oldu. İlk kez karşılaşılan bir durum olduğu için eylemciler ve avukatları şaşkın. Sıradan bir protestonun neresine terörün bildiği merak ediliyor. Özgürlükler gitgide kısıtlanıyor. Arjantin'de aktif 121 maden alanı var. Yaklaşık 600 yeni maden projesi ise sırada bekliyor. Maden alanları genellikle koruma altında olan olması gereken özel doğa bölgeleri. Yeni açılmaya çalışılan madenlere ise halk tepkili. Anlaşılan durum her yerde aynı. Sürekli bir işgal söz konusu. İzmir'de Eşitlik ve Demokrasi Partisi EDP ile Çevreci Yeşiller grubu Aliada yapımına başlanan ve projesini süren 6 termik santral için 1 milyon İzmirli'den imza almak için kampanya başlattı. Karşıyaka çarşı girişinde stand kuran EDP ve işler İzmir'de yaşam tehdit altında diyor. İzmirli il Başkanı Avukat Arif Ali Cangı ve Yeşiller İzmir temsilcisi Efe Gökdoğan ve katılımcılar Karşıyaka çarşısını baştan başa yürüyüp broşür dağıttı. 20 yıl öncesinde bölgeye yapılmak istenen termik santrali İzmir'den Ali 80 kilometrelik insan zinciri oluşturarak önlediklerini hatırlatan Cangı, 20 yıl sonra aynı tehlike yine hortladı. Bir kez daha iş başa düştü. El ele verip imzayla 1 milyon İzmirli olacağız. Termik santrallere yine geçit vermeyeceğiz. Termik santral ateşini söndüreceğiz dedi. Antalya'da Çıralı sahilinin talan edilme girişimine tepki büyüyor. Ulupınar Köyü Muhtarlığı ve Çıralı'da bulunan sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak deniz kaplumbağası kareta karetaların yumurtlama alanı 1. derece doğa sit ve olimpos beydağları milli parkı içinde yer alan Çıralı sahilinin kimseye kiralık olmadığını dile getirdi. Açıklamada endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan sahilin 18 dönümünün orman spora tahsil edildiğini kulübün de bir turizmciye 10 yıllığına kiralama yaptığı, bu yapılırken burada yaşayan halka sorulmadığı ifade edilerek köy sakinlerinin Çıralı'nın sahip olduğu değerleri koruyarak geleceğe aktarılması için bu girişime karşı koyacağı dile getirildi. Doğa Derneği ve Türkiye Etobur grubu, Türkiye ve dünyada etoburlar konusundaki haberleri duyurmak üzere bir Carnivore Times adlı elektronik bülten yayınlamaya başladı. Carnivore Times, etobur türlerle ilgili araştırmaların, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile gelecekte bu türlerin korunmasına görev alacak kişilerin birbirinden haberdar olması amacıyla var. Türkiye, bozayı, kurtvaşak, karakulak ve sırtlan gibi... Büyük etobur türler açısından Avrupa'nın en önemli ülkesi. Buna rağmen Türkiye'de bu türlerle ilgili araştırma ve korunma çalışmalarının da sınırlı olması nedeniyle etobur türlerle ilgili yeterli bilgi ne yazık ki mevcut değil. Carnivore Times'ın yeni sayılarını her 3 ayda bir doğa derneğinin www.doğaderneği.org adresindeki web sitesinden takip edebilirsiniz. Küresel Eylem Grubu Fukushima nükleer felaketinin 1. yıl dönümünde Taksim'de eylem yapacağını açıkladı. Nükleer karşıtı herkesi eyleme davet eden küresel eylem grubu 11 Mart 2012 Pazar günü yani yaklaşık bir ay sonra Fukushima nükleer felaketinin birinci yıl dönümünde saat 15'te Taksim'de buluşuyor ve Taksim Galatasaray arasında insan zinciri kuruyor. Daha şimdiden hemen 11 Mart 2012 Pazar gününü takvimlerimize işleyelim. Bizi düzenli olarak dinliyorsanız sizin de bir radyosever olduğunuzu varsayıyorum artık bir dünya radyo günü var. Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür kolu olan UNESCO 13 Şubat'ı 2012'den başlayarak Dünya Radyo Günü olarak kutlamaya başlıyor. İlk Radyo Günümüz bu sene pazartesiye denk geldi. Bugüne açık radyoyu temsil eden bugün Ankara'da Sibernart Serhan Ada Adalet Ağaoğlu'nda katılacağı panelde Ömer Madra bağımsız bir radyo neden vazgeçilmezdir konusunda bir konuşma yapacak. Bugün ilk Radyo Gününüz Tüm radyo dinleyicilerimize kutlu olsun. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.